Selamun Aleyküm sevgili kardeşim şimdi e, okuyacağımız, tefsir yapacağımız e, ayet kelime 87 ve 90 e, arası öncelikle bir bakalım inşallah. Önce hocamızdan dinleyelim. آمِنَ بَعْدَهُ بِالْحُسْنِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا kazaniyapon kazzebtum ve sarihan taqtulun Evet, ayet kelimesi hep cenabı hak bismillah. Amos'un biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik. Ve onu Ruhul Kudus ile destekledik. Ama ne zaman size bir peygamberi nefislerinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiysem büyüklendiğiniz, kimi yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Evet. Bu şekilde ayet-i kerime de geçiyor. Ee, şimdi ayet-i kerimenin e, kendisine baktığımızda ve وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ Musa'ya biz kitabı verdik Musa'ya kitap hangi kitap? Tevrat'tır ve kaffeyna min ba'dihi bir rusulü sonra da peygamberlerle destekledik diğer peygamberler ona gönderdik Ve ateyna ise bne maryemel beyinati Ve yine biz Meryem'in oğlu İsa'yı Beyineler ile gönderdik Beyineler burada e, mucizeler Ve aynı zamanda İncil'dir Ve eyyedna hu Teyit ettik Biruhil kudus Ruhu kudus ile Ruhu kudus Eee İsa Aleyhisselam'ı e, tekvini mucizelerinde destekleyen bir melektir. Ve onun e, elinde olan Allah'ın mucizeleridir. Ve Efekullemâ ca'ekum Resulün ve diğer peygamberlerden de herhangi birisi size geldiğinde size söylediğinde Ni ile geldiğinde bimaale tehva'en fusukun nefislerinizin hevasına uymayan şeylerle istiklerine uymayan şeylerle geldiği zamanda istikbertün istikbar edindiniz beğenmediniz kaçındınız bu mu şeklinde ve feferikan kezzebtum bir grubunuz yalanladı ve feri'ikan tactulun bir kısmınızda o peygamberi Öldürdü ya da ölümle tehdit etti. Ve kalûm, devam eden Evet, ayet-i kerime, 88. ayet-i kerimeyi önce okutalım. Ve kalû kulûbuna ağun Bellânehumullâhu bi kusrihim Tepalîlemnâ yü'minûn Evet, sevgili kardeşlerim. Burada ne diyor? <gülüyor> Yahudiler kalplerimiz perdelidir. Aksine inkarların sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. 68. ayet-i kerimette dediler ki golf. kalbimiz kilitli. Kalbimiz kapalı. Aslında bizde bir suç çok Biz dinleriz ama Biz anlamayız. Ya da biz çok anladık, çok dinledik. Ama bir türlü efendim e, kendilerinin durumunu, pozisyonunu, isteksizliğini anlatan bir ifade ile kendi dillerinde onları cevaplıyor. Siz böyle bir isteksizlik göstermek ve peygamberleri dinlememek üzere kendinizin halini böyle anlattınız. Bellâanehumullâhu bi küfrihim Belki de siz Allah'a ve Allah'ın vahyine söylediklerine mucizelerine karşı nankörlüğünüz ile Allah'ın lanetini mucib bir iş yapmış oldunuz. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Ne az inanıyor, güveniyorsunuz. Eğer azıcık inanmış ve güvenmiş olsaydınız Allah'a güvenseydiniz bunu demezdiniz. Biz gafletli değiliz. Biz anlarız deyip anlamaya ve e, müsamahayla kabul gözüyle bakmaya başlardınız diyor Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede. Bundan sonraki ayet-i geçelim. Evet 89. ayet-i bakıyoruz. Bismillah. onların Allah katından ellerindekini yani Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken işte şimdi bilip tanıdıkları ve söyleyip durdukları peygamber ve Kur'an'ı kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılara olsun Evet Va kelime baktığımızda e, Yahudilerin Medinede bulunan Yahudilerle ilgili bir özel durumdur bu e, E3 ve Hzreç evs ve ha Hazreç kabilelerine karşı söyleyi durdukların e, tartışmalarında dile getirdikleri ve dillendirdikleri putperestliğe de karşı oldukları anlaşılıyor. Ee, kendilerinin son peygamberi ve ona gelecek kitabı da bekledikleri anlaşılıyor. Ve mümkün mertebede bunu dillendiriyorlardı. Ama ne zaman bu bildikleri hakikatlerin kendi kitaplarından bir önceki din adamlarından öğrendikleri bu hakikatlerin bildikleri ve söyleyip durdukları halde ne zaman ki Bismillah. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عَنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّقٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Kendi ellerindeki tevratı ve gerçekleri doğrulayan Allah tarafından bu özellikle bir kitap geldiğinde ise bu bilmelerine rağmen ve مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى لَذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir ve putperest insanlara karşı istiftahtahta bulunurken Falamma ja'ahum ma'arafu ma Ne zaman bu gerçekler kendilerine geldiğinde Kur'an kendilerine geldiğinde ise o dediklerini unuttular ve inkara kalkıştılar. Falamitullah alel kafirin Allah laneti kafirlere olsun. Demek ki bu insanlar e, akıllarıyla, vicdanlarıyla gerçek iman etmiş insan olsalardı e, biz böyle dedik. Demek ki her ne kadar Yahudi soyundan gelmese de efendim bu beklentimize cevap veren bir peygamber ve aynen Musa'ya gelen Cibril ona da gelmiş ve vahiy kaynakları itibariyle de aynı olan bir kitap geldi, ona inanalım diyenlerle birlikte bir takım, bir kısım Abdullah bin Selame gibi efendim e, onlar da Müslüman olurdu. Ama bu grup, bu bilgilere rağmen, bu inançlarına rağmen bunlar inanmamadan son peygamberi kabul etmemede direndiler ve inkara devam ettiler. Bu sebepten bu inkarlar yüzünden Allah'ın laneti kafirlar olsun diyorum. Efendim, bundan sonra 2 ayet kelime, yani 90. ayet kelimeye bakalım. Bi Evet. Bu ayet kelime baktığımızda bismillah. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıklarından Allah'ın emirlerini ve vahiylerini inkar eden kendilerini harcamalar böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Bi bi, bu iştirah ettikleri, yani bu alışverişleri, enfisihun, kendi nefislerine yaptıkları, ne kötü bir şey. Nedir o? En yekfuru <gülüyor> bima enzelallahu Allah'ın emirlerini inkar üzeren, Allah'ın vahiyini, kitaplarını peygamberlik inkar üzere yapmış oldukları bu alışveriş, bu iştira olayı çok çirkin bir olaydır. Neden yapmışlardı bunu? Bağiyen haddi bilmemek haset ve kinler yüzünden yapmışlar En yünezzi lallahu min fadlihi <Sessizlik> ala men yeşâ min ebadihim. Bu kin ve haddini aşmak, haset yüzünden yaptıkları bu küfür aslında Allah'ın kullarından dilediğine fazlı keremiyle inzal ettiği bir olay, ikram ettiği bir olay. Bunu sadece ve sadece kinlerin hasetleri yüzünden bir davranış olarak anlatıyor. Ve bu davranış çok kötü bir davranış. Tebâ'u bi gadabın ala gadab. Bu e, alışveriş onlar için. Gazap üzerine gazap, hata üzere hata. Ve bu yüzden de bu hataya düştüler. Allah'ın gazabını uğradılar. Velil kafirîn azabun muhîn. Kafirleri alçaltıcı ihanetlerinin karşılığı bir azap vardır. Evet. Bu ayet-i böyle. Sonra 91. ayet-i bunu tamamlayıcı olduğu için 91'i de okuyalım. Ondan sonrası yine inşallah başka bir sohbette devam ederiz. Evet, tefsir dersimizde daha doğrusu. Efendim son ayet-i okuyoruz. 91'e kadar olsun.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 Qul felime tebtulune enbiyaa Allahi min qabla in kuntun mu'minin. Bismillah. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanarız bununla sorumluyuz derler. ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz deyiver. Ayet-i Kerime'de böyle buyurun. <gülüyor> yani buradaki iman edip etmediği konusu sorulanıyor. Etkinleşme şöyle baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim ve izra onlara denilse iman edin. Ne? Bima enzelallahu Allah'ın inzal ettiği kitaba gönderdiği peygambere galur minu bima unzile aleyna biz bize inanırız. Biz bununla sorumluyuz. Ve kforuna bima verae Bunun dışındaki vahiy ve kitaplar bizi ilgilendirmez. Onları tekfir edebiliriz. وَهُوَ الْحَقْقُمْ صَدِّقَنْ لِمَا بَيْمَاهُمْ Onlara gelen kitabı doğrulayan ve hak ve gerçek bir kitap gerçek bir peygamber ve vahiy olmasına rağmen bu şekilde davranırlar. Qul onlara de ki felime taktulune enbiya Allahi min qablu Önceki peygamberleri niçin öyleyse hem iman ettinizi söylüyorsunuz hem kitab ehlisiniz onları niçin öldürdünüz öldürüyorsunuz, öldürmüştünüz eğer mu'minseniz bunu neden yaptınız ya da bunu neden haklı görüyorsunuz hala Demek ki, o günün insanlarını dahi sorgulamak, bu şekilde onların inançlarında, inanmış olmalarının da sorgulanması gerektiğini, iman, imanla ilgili problemin olduğunu, bu yüzden sonraki gelen peygamberleri de kabul etmediklerini, gelen vahyi ve Kur'an'ı da kabul etmediklerini, gerçek iman ehli ise özelliğini bütün gelen peygamberlere, vahilere kitaplara, Onların kaynaklarının aynı olduğunu görünce inanması gerekirdi. Bunlar ya bunu yapmadılar. Diyor. Hatta bu daha sonraki ayet-i de yani yine devam ediyor. Evet. Anlatılmaya devam ediyor. İnşallah onu daha sonraki derste de yani 92 ve diğer eee bakara diğer ayetlerden bir ayrıdır siz yapar beraber e, anlamaya çalışız sevgili kardeşim selamünaleyküm